Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selam ve rahmeti mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun bir güzel programda siz güzel insanlarla yeniden beraberiz Mevla'ya binlerce hamd, binlerce sena Fahri Kainat Efendimiz'e Sonsuz salat ve selam. Allah hamdolsun ki bizleri Kur'an'la tanıştırdı. Allah'a hamdolsun ki bizleri Fahri Kainat Efendimiz'le tanıştırabildi, tanıştırdı, tanışabildik. Lütuf ve bereketinden, feyizinden, rahmetinden bir şeyler kaptık, kapabildik. Kapmaya gayret ettik. Geldik. O yolda yürümeye, o yoldan bir şeyler kapmaya, kendimize bir yol ve yordam bulmaya çalıştık. Ve sevgililer sevgilisine, güzeller güzeline, Fahri Kainat Efendimiz'e ümmet olmaya gayret ettik. Allah bizleri ümmet eylesin. Mevla bizleri kendine kul, Habibine ümmet etsin dedik. Kur'an'la talebe buyursun. Doğrusu dünya çok zavallı bir ömür. Gelip geçer. Gelip geçer. Ve gelip geçecek olan şu ömürde, arkaya baktığımızda Ne bıraktık acaba? Arkaya baktığımızda neler kaldı acaba? Ne var? Geride ne bıraktık? Meyus, üzüntülü bir hayat mı bıraktık? Yoksa geleceğe açık, rahmet, saçı veren bir hayat mı bıraktık? Herkes bu sohbetimizde, biz konuşurken burada bir kardeşiniz içinizden biri olarak. Sizin gibi... Aynı endişeleri taşıyan sizin gibi Allah'ın rahmetine sığınmış, Acizini ilan etmiş, Ancak sizin kadar bilebilen bir insan olarak konuşurken, Sizin namınıza burada ben, siz de lütfen evlerinizde hayatınızı gözden geçiriniz. Ne yaptınız? Biz ne biliyoruz ki? Kudret ve ilim sahibi Allah'ın vermiş olduğu ilimden bir zerre bile değiliz. Doğrusu biz, eskilerin öğrettiği şeylerden kapabildiğimizi arz ettik. Ve doğrusu biz, eskilerin o ilim deryasından bir zerre dahi değiliz. Onlar bir okyanus idi ise, onlar bir deniz idi biz oradan akselen bir damlayız belki, kainata bir zerre, Ve şunu söylüyorum, o bir zerre bir okyanustan bir damla sizi doyurabiliyorsa bazen, siz gelin okyanusu hatırlayın. Zaman ve mekan aradan kaçsaydı mesela, şartlar müsait hale gelseydi mesela, mesela bugün benim yerimde dedim ya şartlar değişseydi, kudreti Rabbani öyle tecelli etseydi, şu mikrofonun başında o şartlar olsaydı. Asıl saadetten bir esinti gelseydi, bir sehabinin mübarek dilinden kelimeler duysaydınız, Sevgililer sevgilisini anlatan cümleler terennüm edilseydi, acer halimiz ne olurdu? Evlerimiz nasıl, zikir, eşyanın zikrettiği, duvarın zikrettiği, belki bütün mükvenatın zikrettiği bir halete nasıl kavuşurdu? Eşya zikretirdi, doğrudur. Onlardan bahsedildiğinde eşya zikre kalkardı, kıyama kalkardı. İşte onlardan bu kadar sonrasında bizim gibi doğrusu ne kadar ne kadar ifade edebiliyor hakikati. Acizliğine rağmen Rabbine sığınıp konuşan insanlar sizin ruh dünyanızda ufuk, ufkunuzda Mana dünyanızdan bir ışık olabiliyorsa yerine göre varın siz onların büyüklüğünü terennüm edin bakalım. Muhaddis Ubade bin Samit söylüyor Büyük sahabi Mevla razı olsun ondan Öyle diyordu Sevgililer sevgilisi Dostum Bana yedi ödemli tavsiyede Bulundu Sonra Ubade dördünü Anlatacaktı dördünü hatırlayacaktı İbni Mace'nin Tabarani'nin ribayeti Birincisi diyordu, Allah'ın Resulü şöyle buyurdu, Asılsanız da, yakılsanız da, vücudunuz paramparça olsa dahi, Allah'a sakın şirk koşmayın, Allah'a isyan etmeyin. Namazı kasten terk etmeyiniz. Çünkü kim onu kasten terk ederse, dinden çıkar. Parantez açıp söylüyorum. Kasten terk namazı küçümseyerek, namazı gereksiz görerek terki kastediyor. Yoksa namaz kılmamak tek başına küfrü gerektirmez. Müctehid imamların çoğunun görüşüne göre Ahmet bin Hamd el-Hariç. Allah'a isyan etmeyin. Çünkü bu isyan Allah'ın Allah size gazabını getirir. Çünkü diyordu dördüncüsü, içki içmeyin. Çünkü o günahların hepsinin başıdır, acıdır diyordu. Doğru ya, içki içen zina edebilir. Her içki içen zina eder demiyorum. İçki içer, aklını kaybeler. Allah zinaya düşebilir, aklı başında değil. İçki içer, adam öldürebilir, aklı başında değil. İçki içer, hırsızlık yapabilir, aklı başında değildir. İçki içer, yan yanlış söz söyler, aklı başında değil. İçki içer, namazı kaçırır, aklı başında değil. Sayın de ötesi siz sayın. İçki bütün kötülüklerin başıdır. Ra'zul haba istiyordum. Kötülüklerin başı diyordum. Ve namazı terk edenin sert bir şekilde ikaz edilmesini Ebu Derda şöyle ifade ediyordu. Kim bilerek namazı terk ederse Allah'ın onu koruma vaadi kalkmıştır. Yani Allah onu korumayacaktır. Bir anlamı şuydu, namazı sürekli terk edenin Rabbani olan müdahaleden nasip almama ihtimali mevcuttur. Yani namaz kıldığınızda sizi küfre götürecek bir ortam olduğunda Mevlalıt ve dersi korur oradan. Ama namaz kılmamayı alışkanlık haline getirdiğinizde küfre götürecek bir şar doğduğunda Allah sizi korumayabilir. Bu konuda vadi yoktur. Vadi namaz kılanlarla ilgiliydi. Ve bu hadisi daha açacak Muaz bin Cebel. Sonra Amuaz Tavunu'nda otuzu açmış küsur yaşında vefat eden meşhur sahabi Muaz bin Cebel. Allah ona razı olsun. Allah'ın Resulü hatırlıyordu Muaz. Allah Resulü'nden sonralarıydı. Amuaz Tavuni Hazreti Ömer'in zamanında. Ahmed bin Hanbel'in rivayetinde Muaz anlatıyor. Allah Resulü şöyle buyurdu, diyor. O dedi ki, öldürülsen de, yakılsan da hiçbir şeyi Allah'a şirk koşma Muaz. Sana diyordu, aileni, çoluk çocuğunu, ve hatta malını terk etmeni emretseler dahi, Anana babana karşı isyan etme, muaz. Bilerek farz namazdan hiçbirini terk etme. Çünkü her kim ki farz bir namazı bilerek terk ederse Allahu Teala'nın korunması ondan uzaktır. Vadi yoktur. Asla içki içme zira o her kötülüğün başıdır. Allah'a karşı gelmekten sakın. Çünkü Allah'a karşı gelene Allah'ın azabı iner. Ve Allah'ın gazabını hak eder. Altıncısında şöyle diyordu, insanlar Toptan yok olsa bile savaş, savaştan Kaçmaktan sakın. Yani savaş sahnesindeysen şayet Devam etmen sırasında ''Helak olacağını bilsen dahi, savaştan kaçma.'' diyordum. ''Bir yerde veba, yani taun gibi bir salgın hastalık çıkarsa oradan ayrılma.'' Ki modern tıpta karantina denilen usulü söylüyordum. ''Bir yerde salgın hastalık çıkarsa oradan çıkma, bir yerde salgın hastalık varsa oraya girme.'' diyordum. Sevgililer sevgilisi Sonra devam buyuruyorlardı Ev halkına gücün ölçüsünde ikram et Harcama yap çoluk çocuğuna Onları terbiye içinde ikaz etmekten durma Ve son olarak şöyle diyordu Allah konusunda çoluk ve çocuğunu ikaz et Herkesi kendi haline bırakma. Ben kurtardım kendimi sanma. Çoluk çocuğun ateşe düşerse düşmüş gibi olursun yazık değil mi? Nara düşerse evladın, kızın, gelinin, hanımın veya kocan nara düşerse yazık değil mi? Hicran içindeyse sen cennette dahi olsan hatırlamaz mısın onları? Çocuğunu namaza kaldırıyor musun sabah namazına? Ah reyhanım kırılmasın mı diyorsun? Tatlı fesleneğim fesleyen çiçeğim darılmasın mı diyorsun? Gülümse olmasın mı diyorsun? Yanlış düşünüyorsun. Namaz konusunda ikaz edeceksin onları. Nice insan bizleri arıyor, diyorlar ki, çocuklarımız isyankar. Onları belli yaşta itaatkâr ettin mi? İtaatkâr etmeye gayret ettin mi? Yapmadın onu. O benim çiçeğim dedin, istediğini yapsın. Serpilsin büyüsün, gün gelir düzeltirim dedin. Gün geldi düzeltemedin. Düzeltmeye gayret ettin de o seni eğriltecek neredeyse. Yazık ettin değil mi? İş işten geçince eyvah ettin. Lakin heyhat. Sevgililer, sevgilisi yedi yaşındayken çocuklara namaz kılınmasını emrediyordu. Emredin diyordu. Hatıra güzeldir. Düşünmek, bir şeyleri tahayyül etmek, eskiye gitmek, oradan geri gelmek. Aileme ait bir hatırayı müsaade ediniz. Hoş gönlüde sığınıp arz edeyim. Belki çok az ifade etmişimdir. Biz bu mikrofonlardan gücümüz yettiğince kendimizden az bahsetmeye gayret ederiz, edep onu gerektirir. O büyükler varken bizler kimleriz ki, ayaklarının, onların ayaklarının altında zerre dahi değiliz. Ama bazen günümüzden örnekler gerek, şu nedenle gerek, İnsanlar bazen derler ki, hocam iyi de o peygamber dönemiydi, hocam, sahabi dönemiydi, onlar gibi olabilir miyiz, doğru olamayız. Lakin onların gittiği yoldan gitmeye gayret edebiliriz, o gücümüz, imkanımız vardır. Dedim ya hatırası güzel, rahmet istediler. Ölülerimiz Mevla rahmet buyursun, şefkat buyursun, merhamet buyursun, rahmet kapılanı açıversin ölülerimize. Allah'ım şu anda kabirlerde gufran bekleyenlere merhamet buyur. Hadi hep beraber bir nefze duralım. Şu an herkes, önce fahri kainata ve sonra sahabisine ve sonra kendi ölüsüne ve sonra bütün Müslümanların ölüsüne bir Fatiha göndersin. Hadi bakalım. Amin Tarih 1900 1970 olsa gerek Yok yok daha önceleri Belki 1965 Yaklaşık öyle ifade edeyim Güneydoğu'da O civarlarda bir il siirt O ilde biz yaşıyorduk, oradaydık. Rahmetli babam olan müftüsüydü, il müftüsüydü. Sonra Uşak müftüsü oldu, sonra Afyon müftüsü, sonra İzmir il müftüsü oldu, sonra Din İçeri Yüksek Kurulu üyesi oldu ve sonra Medine'de konakladı. Hafızam beni yanıltmıyorsa belki yaşımız sekiz civarında. Her sabah sabah namazında hepimizde herkes namaza kalkar. En büyüğümüzün yaşı belki işte on üç civarında. Ben varım benim küçük kardeşim var. Onun küçüğü kız kardeşimiz var ve onun küçüğü erkek kardeşimiz. En küçüğümüzün yaşı işte belki beş olabilir. Sabah namazı vakti o zamanlar kalorifer yok, belli imkanlar yok tabii. Kışımda sert geçiyor. Herkes sabah namazına kalkıyor, kaldırılıyor. Babam bu annem tarafından en küçüğümüz hariç o daha çocuk çünkü. Çok çocuk çocuk, küçük. Yani çocuk derken herhalde 3-4. Yanılmıyorsam. Ama içimizde belki erginlik yaşında olan yoktu. Ama hepimiz namazdan Babam ön safta imamlık yapar. Bizler, tabi camiye gitmediği günler, sabah namazında çoğu kez camiye giderdi. Camiye gitmediği günler öyle. Arkasında bizler, annem, bacım namaz kılarız. Yani kalk borusu çalardı. Ezanla beraber herkes yataktan kalkacak. Bir gün çok soğuk. Dışarıda belki böyle bir metre yakın Kar var O zaman imkanlar da düşük Sobalar çok yanımıyor Fazla Buz gibi su var Sular donardı hatırlarım Evin içinde sular donardı Çünkü su boruları Dışarıdan geçiyordu zeminin üzerinden Bizler sabah namazına kaldırıyoruz Ama sıcak yatak Dışarı buz gibi Kalkmak istemiyoruz Böyle Hani annemizden merhamet bekler gibi Bakıyoruz annemize kalkmayın bir şey olmaz bugünlük Diyecek Kurtulacağız o gün Üşümekten kurtulacağız O gün çocuk aklımız öyle işte öyle istiyor Bir ara Bir ara İçeriden babamın sesini duydum. Çocuklar henüz kalkmadılar mı diye. Biz yorganın altındayız. Bir izin çıksa da kalkmasak diye. Annem ona yakın bir odada. Babama seslenirken gelin ki Seyda derdi. Güneydoğu geleneği. hocalara... ...hoca efendilere, hanımları pek ismini seslenmezlerdi... ...edeb gereği... ...seydi ...bugün hava çok soğuk... ...yani kaldırmasak... ...diyecek herhalde... ...teklifi bu olacak herhalde... ...bugün hava çok soğuk... ...doğru hava buz kesiyordu... Babamın sesini duydum. Ve o ses hiç kaybolmadı kulaklarımdan. Ben bugün kendi evladıma aynı sertlikte söyleyemiyorum doğrusu. Gidip başını okşayıp kaldırıyorum. Ama o gün o ses beni odamdan anında yatağımdan fırlattı o ses. Sen dedi anneme... ''Onlara merhamet mi ediyorsun?'' dedim. ''Annelik yaptığını mı zannediyorsun?'' Kadıncağız bir şey dememişti. ''Sevgili annem bir şey dememişti.'' ''Sen onlara merhamet mi ediyorsun?'' dedi. ''Hadi bugün onları soğuktan, buzdan korudun diyelim. Cehennem ateşinden nasıl koruyacaksın onları?'' dedi. Asıl yataktan fırladım bilmiyorum. Hatırladım bizim bütün kardeşler bir anda abdest alıyorduk. Rahmet, bin kez rahmet. Ve sevgililer, sevgilisi, hepimizin muallimi, büyük ustat, hepimizin öncü farikayınat öyle diyordum. Bir kimsenin kendi çocuğuna Bir yanlışlığını, hatasını hatırlatması Allah yolunda bir anda böyle bir sağ yani 3 kilodan fazla sadaka vermesinden daha güzeldir bir kelime. Çocuklarınıza hatırlatın. Zaman onları eğitmesin, siz onları eğitin. Zaman onları terbiye etmesin. Siz onları terbiye edin. Terbiye edin ki evladınız işte benim bugün yaptığım gibi bir gün. Zemin olursa desin ki rahmetli babam desin. Bana şunu öğretmişti desin. Babasının rahmetiyle, rahmetle anılmasına vesile olsun. Kendi çocuğun senden rahmetle bahsetsin. Yasin okusun sana yarın. Mezarına yarın Fatiha göndersin. Kötü mü? Senin evladının her secdesi senin içinde bir rahmettir. Her secdesi. Her Fatiha'sı sana bir berekettir. Kötü mü bu? Yetiştireceksin evladını. Yetiştirmek zorundasın. Yoksa evladın yarın kitabı bilmez, peygamberi bilmez, Rabbini bilmez, kıbleyi bilmez. Rahmetullah'ı bilmez. Gidip ne oldu belli olmaz. Hangi valide geceler hiç bilinmez. Kime yem olur hiç bilinmez. Yazık değil mi evladına? Yazık değil mi çölüğüne? Sen babasın değil mi? Annesin. Şimdi ben bazı kardeşlerimin başını ölüp Kendi kendine şöyle mırıldandığını duyar gibi oluyorum. Hocam iyi diyorsun da de iş yok ki. Birçok baba belki şunu diyordur. Ben kılmıyorum ki evladıma kıl diyeyim. Önce sen kıl doğru. Ama sen kılmasan bile çocuğuna şunu de. Bak evladım Allah bana nasip etmemiş bugüne kadar. Ben hak etmemişim ki nasip tabi. Mali benim gibi olma. Bunu de ha, bunu demekten utanma. Bunu söyle açıkça. Senin iç alemindeki o kavgayı evladın bilsin bari. Küçülmezsin büyürsün. Evladın sen kıl bari bana bakma de bari. Veya sen de onunla kıl. İnsan mezara çok yakındır. Hakikaten ölüm yakındır her birimiz için. Allah bize merhamet buyursun. Yoksa vay halimizin. Nüfe anlatıyor radiyallahu anh. Allah'a Resulü'nden duydum diyor. İbn Hibban sahihinde söylüyor var. Ahmed bin Hanbel müsnedinde. Kimin bir tek namazı dahi geçip gitse diyor. Sanki onun bütün malı ve çoluk çocuğu elinden alınmış gibidir. Bir namaz Bir namazın bedelini biliyor musunuz? Sanki bütün malınızı Çocuk çocuğunuzu kaybetmişsiniz Açayım biraz daha Allah muhafaza buyursun Bir deprem oldu Mevla muhafaza buyursun hepimizden Malınız gitti Her şey Canlar gitti Mallar eder oldu gitti Yıkıldın tanumar oldun Allah Resulü diyor ki, o tarumar olmak, bir vakit namazı kaçırma esnasında ondan daha çok tarumar olman gerek. Bir vakit namaz. Duyuyor musun? Namaza tutkun olmayan kardeşim, duyuyor musun? Namaza arası olmayan kardeşim, benzetmeyi duyuyor musun? Hayat, ahiret hayatıdır. Sevgi ahiret hayatında tomurcuklanacak. Bu hayata seni hazırlıyor cihan serveri. Bir namazı neyle kıyasıyor Allah muhafaza etsin, evin çöktü. Mal gitti, mülk gitti, çoluk çocuk gitti. Yıkıldın! Bir vakit namaz ondan daha ağırdır diyor terk edersen. Hala mı devam? Hala mı... Tembelliğe devam, biliyorum biliyorum, kılmayanları biliyorum, tembellikten dolayı kılmıyorlar, kimse isyanından dolayı kılmıyor değil, özellikle bizi dinleyenler için söylüyorum, herkes kılmaya çalışıyor ama tembellik, hocam işim çok, ne yapayım ki, işim çok ağır, nedir işim? yük taşıyor bakkaliye işletiyor veya bir yerde müdür neyse görevi. İşim çok ağır hocam. Doğru, işin çok ağır ya. Ama o ağır iş arasında çay içmeye vakit ayırıyorsun. Sigaraya vakit ayırıyorsun. Bir dostunu arayıp 5 dakika telefon sohbeti. Su içmeye vakit ayırıyorsun değil mi? Bir dost seni aradığında Veya bir dostu gördüğünde yerinden kalkıp ona sarılıp onla kanı ayırıyorsun. Ama Allah'a secdeye gelince vaktim, vaktim yok. Hocam ne yapayım? Doğru. Yarın tövbe etmeye de vaktin olmayabilir. Bu lafı boş geçme. Koy bir tarafa. Tövbeye vaktin olmayabilir yarın. Aniden gelir her şey. Geçip gider Geçip gider bir sel gibi vurur Alıp gider Dönemezsin Şimdi bir ses duysanız Bir yerdesiniz Arabanıza gidiyorsunuz Bir köy yoluna geldiniz Gece vakti Çoluk çocuğunuzla berabersiniz Farlarınız yolu aydınlatıyor. Ortalık zifiri karanlık. Birden bile birini gördünüz. Bir görevli, bir polis diyelim veya asker dedi ki size bu yoldan gitmeyin. Bu yolda eşkıyalar var. Soygun yapıyor. Giderseniz hepinizin hayatı tehlikeye girer. Geri dönün dedi size. O yola devam eder misiniz? Hayır. Aklı olan dönüş yapar hemen, dön gitmez o yoldan. Ben diyorum ki işte yolun üzerinde Resuller Resulü var. Bu yol tehlikeli diyor. Namazsız geçen yol, içkiyle kumarla giden yol. Allah'ı bilmeden, peygamberi tanımadan gidilen yol çıkmazsa kalk ve tehlike dolu diyor. Çıyanlar dolu, yılanlar dolu. Hasrevd, edamevd, firkat dolu diyor. dinlemiyorsun peygamberini devam ederim ben diyor yıkılırsın kaybedersin Hz. Muhammed salat ve selamın olsun hiç yalan söylemedi hiç yanlış söylemedi hiç aldatmadı hiç kötüye davet etmedi sevgi verdi rahmet verdi o peygamberler peygamberi diyor ki Dini yaşamadığın bir hayatın akabinde hasret var. Ama öyle bir hasret ki o yarayı çözemezsin. Dönüşü yok bir şeyin hani. Bir şey vardır dönüşü var. Bir şey vardır ki dönüşü yok. Çare yok artık. Sahabi diyor, Allah Resulü hiçbir özrü olmaksızın iki namazı bir arada kılanın namazları kazayı kastediyor. Kılan kimse şüphesiz büyük günahlardan birisinin kapısına gelmiştir diyor. Tirmizi'nin rivayet, mazeret yokken namazı geciktirmek. Bir de sürekli terk edenin haline bakın. Ve Hazreti Ali kerremallahu vecihe öyle diyor. Resulullah'a duydum. Şöyle diyordu, üç şeyi geciktirmeyin. Vakti gelince namazı geciktirmeyin. Hazırlanmış olan cenazeyi gömmeyi geciktirmeyin. Ve evli olmayan bir kanına... Bir genç kızınıza veya işte Diyelim ki bir dul hanıma Denk bir koca geldiğinde Onu evlendirmekte Gecikmeyin Namaz konusunda çok imalkarız Cuma ezanı okuyor dinliyorum bazen Cuma'ya bazen bir yerdeyiz Ezan okunurken yoldayız Camiye ulaşmaya çalışırken bakıyorum civara Hareket yok, telaş yok Herkes kendi başına, kendi işinde Sanki kılınan cuma namazı değil Sanki okunan ezan cuma için Her erginlik yaşındaki Müslüman Hür olan insanı çağırmıyor namaza sanki Garip bir şey İşinde, aşında, telaşında, koşmuyor namazı, hayret ediyor. Ne kadar da gafil, ne kadar da rahat, hiçbir şey olmamış. Meezin kendi kendine okuyor sanki, meezin kendini davet ediyor sanki. Meezin sizi çağırıyor sizi, kendini değil. O davet size, imama değil. İmam camide zatı. O davet hacı amcaya değil sadece. Delikanlı. Ya sen neredesin? Sen de Müslümansın. El-Halk ölesindir. Ben Müslümanım diyen hiçbir insana hayır değilsin deme lüksümüz, imkanımız, gücümüz, kuvvetimiz, hakkımız yoktur. Müslümanım diyen Müslüman, elhamdülillah. Biz Müslüman olanı çoğaltmaya çalışmak zorundayız. Müslümanım diyene hayır sen, Yarım Müslüman, çeyrek Müslümansın. Demek lüksümüz yok. İyi de Müslüman sen gereğini yapacaksın. Yapmaya gayret etmen gerek en azından. Müslümanca yaşamak çok zor bir şey olmasa gerek. Neye döner dönersen Allah seni ona döndürür. Neyi seversen Allah onu sana lütfeder. Abdullah bin Amr anlatıyor, bir gün Resulullah namazı anlattı ve şöyle söyledi sonunda, kim namazı titizlikle kılarsa, güzel kılarsa, hakkını verirse, kıyamet günü namaz onun için nur olacak, sorguya çekildiğinde elinde delil olacak ve kurtuluşuna sebep olacak, kim de o namaza önem vermeyip ne kılmazsa, kıyamet günü namaz onun için ne bir nur ne delil olmayacak. Ve i̇bn Hibba'nın rivayetinde Fahri Kâinat sonunda şöyle diyordu. O kıyamet günü Haman'la Firavun ve Ömeyye bin Halef ile haşrolunacaktır. Vel'iyaz-ı billah. Ve Bey de ve Ahmet bin Hanbel'in de rivayet etti. Bu hadis çok manidardır. Hakikaten Firavun'la, Haman'la ve Umeyye bin Halef'le haşrolunacaktır. Ben o hadisi şöyle anlıyorum acizanem. Nasıl bu menfi insanlara, bu din dışındaki insanlara özel muamele edilmeyecek, özel şefaat olmayacaksa namazı terk edenlere de özel muamele edilmeyecek. Ameli neyse onunla muhatap olacak. Yoksa Firavun'un Haman ve Ömeyye bin Halef'in sınıfındadır denirse çok kötü. Ben hadisi Allah'ın rahmetine ve Resulünün o şefaatine sığınarak öyle anlamıyorum. Ben acizane bu hadisi öyle anlıyorum. Onlara özel muamelehan ehitlemin hadisede geçti ya Allah'ın vaadinin içinde değil işte o hadisin bir açıklaması gibi görüyorum. Yani onlara özel muamele edilmeyecek namazı kılmayanlara. Tıpkı Haman'ın, Firavun'un çağrışmaları o gün, feryatları bir, bir karşılık bulmayacak gibi, bulmayacağı gibi. Yoksa başka türlü anlarsak heyhat, heyhat. Ümeyye bin Halef. Başka rivayetini Ubey bin Halef. Gerçi yakındır isimler birbirine. Ubey bin Halef'i görelim. Müşriklerin ileri gelenlerinden biri. Hicretten önce Resulullah'ı görüyordu Mekke'de. Diyordu ki ey Muhammed. Ben bir at besliyorum. Ben bir at besliyorum. Ona en güzel şeyleri yediriyorum. Ona bineceğim ve seni ezeceğim diyor. Çok Resulullah'ın üzerine geldi. Mekke'deyiz. Sevgililer, sevgilisi ona şöyle dedi. Bir gün nihayet. Belki ben seni öldürürüm. Bu kadar. Belki ben seni öldürürüm. O belki yüz defa dedi, Resulullah bir defa dedi. Umut Savaşı'ndayız. Ubey bin Halef Resulullah'a arıyor. Hatta şöyle diyor. Bugün o eğer kurtulacak olursa ben kurtulmuş olmayayım. Ve Resulullah'a buldu bir ara. Atını hışımla Resulullah'a doğru sürüyordu. Bozgunun olduğu anda. Sahabeden birileri ya Resulallah müsaade eder misin? Diyorlardı. Ubey'yi karşılayıp yıkacaklardı. Ubey bin Halef ki Umeyye bin Halefi Hazreti Bilal öldürecekti. Ubey bin Halef Kardeşler bunlar. Allah Resulü dedi ki onu bana bırakın. Karışmayın. Atını Resulullah'a doğru sürüyordu. Bütün bütün bütün hisniyle kin nefret ve adavetiyle. Ubay yaklaşınca Resulullah sahabeden birinin elinden bir mızrak aldı ve ona doğru fırlattı. Mızrak değmedi aslında. Değmedi derken Ubey'in boynunu hafifçe sıyırdı ve geçti gitti. Mızrak tam ulaşmadı diyorum. Orada bir bir nebze durayım biraz şöyle. peygamberi birini vurup da kanlar içinde devirmek istemiyordu belki sevmiyordu kanı çünkü hafızam beni yanıltmıyorsa İslam tarihinde Resulullah'ın müdahale ederek harpe tabi harp içerisinde öldürdüğü iki insan vardı biri budur ikisinde de Resulullah kendini savunmuştur Harbin en en en böyle karışık döneminde. Ubeyye mızrak şöyle bir değdi boynunu sıyırdı ama attan düştü, takla attı ve bağırmaya başladı Ubeyye. Bir taraftan bağırıyor. Öteki taraftan diyordu ki yemin ederim ki Muhammed öldürdü beni. O sana gitti, dediler ki ne oluyor sana? Ufak bir sıyrık, hafif bir iki damla kan, ne var ki? Kılıç sana değmedi, mızrak sana saplanmadı. Ufak bir sıyrık! Bu müşrikler Resulullah'ı tanıyorlar. Kur'an'ın ifadesiyle çocuklarınızı tanır gibi onu tanıyorsunuz. Yalan söylemediğini, sahtekar olmadığını, hangi niyetle İslam'ı tebliğ ettiğini iyi biliyorsunuz. Siz ey sahtekarlar onu hiç dinlemek istemediniz. Bugün dahi insanlık Muhammed Mustafa'yı dinlemek istemiyor, dinleyecek başka çaresi yok. Bey bağırıyordum. Hayır anlamıyorsunuz diyordum. O bana Mekke'de Bir defa demiş ki belki ben Seni öldürürüm Vallahi bugün mızrak değil Mızrak atmasa da Bana tükürse tükürühü bana ulaşsa Ölürüm yine ben Kitaplar öyle yazar Böyle Sanki öküzün bördüğü gibi Ses çıkarırdı Hatta Ebu Sufyan dedi ki, ayıp sana be, yazık sana be dedi. Koca adamsın, bir sıyrık bağırtır mı seni bu kadar? Hubey diyordu ki, sen biliyor musun Ebu Sufyan? Bu sıyrığı kim açtı bana? Muhammed açtı diyordu. Ve devam ediyordu, putlara yemin ediyordu. Laat ve Uzza'ya yemin ederim ki bu Yaradan duyduğum acıyı bütün Hicaz halkına dağırsan hepsi tarımar olur. Ve Ubey bin Halef aldığı o sıyrıkla Mekke'ye varmadan bir gün önce öldü. İbret, baştan sona ibret. Dehşete düşürecek bir ibret. Allah'ın Resulü tanıyordu. Kalbi diyordu ki bu adam... ...onun ifadesiyle söylüyorum doğrudur. Allah'ın Resulü'dür diyordu. Nefsi hayır diyordu. Azmanlaşmış, firavunlaşmıştı. Firavunun yanında sayıyordu Resulullah onu... ...Ubeyye bin Halefi. Namaz kılmayan Müslüman... Onların bulunduğu şartlarda rahmetin Rahman'ın rahmetinin tecelli etmeyeceği şartlarda Ümeyye bin Halefle haş olmayı ister misin diyor. Tüyleniz diken diken oldu değil mi? Finalını hanginiz? Hamanı hanginiz? Ubeybin Halefi hanginiz düşünürsünüz? Maşer aleminde yakın şartlarda onun gibi haş olmak Allahım, Allahım, Allahım azamet ve kudretin hakkı için kalbinde bir zerre kadar iman olan hiçbir Müslümanı bu hale getirme Allahım. Kim bilir belki. İnşallah o belki hiç gerçekleşmez diyeyim, ümit edeyim. Ameller gelecektir belki. Bir insanın iyilikleri, başka şeyler gelecek. Ancak namaz yok. Arada namaz aranacak. Hiç yemaz yok, tarumar. Belki heba en mensura olacak. Açılacak, saçılacak, toz hane gelecek bütün ameller. Namazsız olduğu için, Alın bunu bırakınız, azabıyla o mahşer aleminde, o azabhanede çekebildiği kadar çeksin. Namazın karşılığını sonra çıkar. Denecek mi acep? İnşallah öyle olmayacaktır. Ümit ederim ki olmasın. Bu kadar soru musunuz? Namazsızlığın doğduğu şeyin cesareti bu kadar, A aşkın mı sizde? Veya namaz bu kadar zor mu ki, başka şeyleri göze alabileceğiniz kadar. Doğrusu ben bu kadar cesur değilim. Ve şöyle deniyordum. Kim namazına dikkat ederse, Allah ona beş büyük ikram edecektir. Dikkat ediniz. Kim namaza devam ederse, Allah ona beş büyük ikramda bulunacaktır. İnşallah o kişiden geçim sıkıntısını kaldıracak, vus'at verecek genişlik, kabir azabını kaldıracak, kıyamet günü amel defteri sağ elinden verdirilecek, sırat köprüsünden şimşek gibi geçecek ve sorgusuz cennete girecek. Biri dünyaya ait, dördü ufraya ait. Geçim sıkıntısı düzelir diyor Fahrî kainat. İnşallah neticeler. Kabir azabı kalkacak diyor. Amel defteri İsrail'inden verilecek. Sırat'tan şimşeğin geçtiği gibi geçi verecek ve cennete sualsiz girecek. Sıkışmayacak, sıkıştırılmayacak. Ve birçok hadisin derlenmesi mahiyetinde olan bu hadiste Fahri Kainat şöyle devam buyuruyorlar. Birçok hadisin derlenmesi bu hadis. Bunu ifade edeyim. Kim de namaza aldırış etmezse ona beş ceza verilecek, beş ceza türü beşi dünya aleminde üçü ölümü sırasında dünya aleminde beş kuhrada ise on ceza Demin ifade ettim bu hadis birçok hadisin derlenmesidir. Ona 5 ceza verilecek. Ahiret aleminde verilecek. Cezalarla beraber Bunun sayısı on beşe çıkıyor. Dünya hayatında verilecek ifade ettiğim beş ceza. Ömründen bereket çekip alınacaktır. Belki çok yaşayacak, bereketsiz yaşayacak. Amelle dolduramayacak. Zaman kaybolup gidecek, çabuk geçecek. Yüzünde salih kişilerin yüzünde bulunan nur olmayacaktır. El Hak öyledir. El Hak. Nice insan vardır ki yüzüne baktığınızda namazın nurunu göremiyorsunuz. Nice insan var yüzüne baktığınızda namazın nurunu görüyorsunuz. Bir parlaklık vardır, güzellik vardır. Yüzüne yansır. Üçüncüsü yaptığı her amelden dolayı hak ettiği mükafatı Allah ona vermez. Dördüncüsü, duası kabul olmak için göğü yükseltilmez. Beşincisi, iyi kulların duası içinde onun duasına yer yoktur. İyi kullar onları dua onu dualarına ortak etmezler. Ve sonra ahiret alemindeki cezalar. Demin ifade ettim, beş ceza bunlar. Bunlar. Ölüm sırasında şu ceza gelecektir. Zenil ve aşağılanmış olarak ölecektir. Aç olarak ölecektir. Mana ikliminden aç kalacaktır. Üçüncüsü bütün dünyanın gönlerini içse, bütün bütün kana kana içse yine suya kanmadan ölecek. Suya kanmadan ölmek. Bir damlayla kanıyorlardı. Zemzemi içerlerken rahmet içiyorlardı. Bir damla. Ya hay diyorlardı. Bir an geçiyordu. Kolay geçiyordu. Dudaklarına rahmet konar gibi konuyordu. İç alemlerinde rahmet galiyan halindeydi. Okyanı sarı barındırıyordu sanki. Yüzünden duyarsınız. Namaz, secdede bırakmaz sizi, secdedeyken andığınız, secdeli anı bırakmaz ölürken, merhamet edecek. Sekerat-ül esnasında, ölüm esnasında rahmetin bütün bütün gölgesi gelecek üstünüze. Sevgi gelecek, Peygamberin şefkati, şefati gelecek. Yetmiyor mu bu? Başka ne istiyorsunuz? Hangi hazine bundan daha büyük? Sen ölürken bütün Ankara senin olsa, bütün dünya senin olsa, neyi getirir sana, neyi kurtarır, hangi sıkıntını açtırır? Sana sıkıntını kurtaracak şeyi diyorum. Allah'a secde etmek, küçümseme sakın. Ahin li dünya, Ne kadar insanlar gaflette. Ne kadar gafletteyiz Allah'ım hepimiz. Gafletin çukurundayız. Farkında değiliz. Rahmetin farkında değiliz. Tarumar olmuş bir hayat. Geçip gidiyoruz Allah'ım. Ve kabirdeki cezalara gelince diyor. İç organları birbirine geçecek şekilde, kabir onu sıkacaktır. İkinci azap, kabir ona bir ateş yakar da, gece gündüz onun kolları üzerinde dönüp duracak. Manevi bir ateş, manevi bir kor, manevi bir dönüş. Ruh fark eder, ceset hisseder. Üçüncüsü diyordum, ki ebul Kandinin rivayetidir bu. Daha önce ifade ettiğim birçok hadisin derlenmesi ki kötü müsibte de bulunmayan bir hadis bu. Ebu Leys gibi zatlar rivayet ediyorlar. Tergib ve terhib mahiyetinde arz ediyorum. Üçüncüsü kabrinde ona bir yılan musallat olacak. Yılanın gözleri ateş saçar. Tırnakları bir günlük mesafe uzunluğunda demirdendir diyor. Öyle diyecek ki beni Rabbim gönderdi. Sana sabah namazını geçirip güneşin doğuşundan sonraya bıraktığından dolayı veya ikindiği öğleyi ikindiye kadar veya işte ikindi akşama kadar vesair vesair. Namazı yitirdiğinden, ertelediğinden dolayı. Sana azap yapmam emrolunduğum. Onu her vuruşunda diyor. Yerin içine yetmiş kulaç gömülecek. Kıyamete kadar sürekli kabirde azap görecek. Bu namaz kılıp serkeşlik edenin hali, yakın hali. Bay onun haline. Annem beni doğurma yait. Derken Ömer... Keşke annem kısır olaydı, doğurmayaydı beni. Şu ağır mesuliyeti insan olmanın, yüklenmenin, vahye muhatap olmanın, peygamberin hem cinsi olmanın mesuliyetini, peygamberlerin cinsinden olmanın mesuliyetini taşımayaydım diyen. Diyenler anlamış bunu, kavramış, kavramışlar, hem de yaşamışlar. Ve sonra kabirden çıkış. Hesaba çekilişi sert ve çetin olacak. Allah ona rahmet etmeyecek, gazap. Ve cehenneme girecek. Denir ki bu rivayetin devamında onun alnına 3 satır yazılacak. Birinci satır denecek ki, Ey Allah'ın hakkını kaybeden, kaybeden, yeme getirmeyen, ikincisi Allah'ın gazabına müstahak olan, üçüncüsü, Allah'ın hukukunu, namaz hukukunu çiğnediğin gibi dünyada, sen de Allah'ın rahmetinden ümitsizsin, kimse ümitsiz kalma Allah'ım. Temenni, Bu rivayetler inşallah hepsi ikaz niyetiyledir. Yoksa yandık, tarımar olduk hepimiz. Allah bilirse bunların hiçbiri olmadan kulu bağışlayabilir. O, o onu bilir. Biz bilmeyiz. Bizim bildiğimiz tedbir almak. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyeceğiz. Lakin azabının da farkında olacağız. Denir ki, kıyamete üç mahkeme olacak. Biri iman ve küfür konusundaki, burada bağışlanma yoktur. Zaten ayeti kelimeler küfür ve küfür halinde ölen kişinin bağışlanmayacağını açık söyler İkincisi kul konusunda burada haklının hakkı anlayacak Allah dilerse şayet haklının hakkını kendi hazinesinden verir dilerse üçüncü mahkeme Allah'ın haklarının görüşüldüğü mahkemedir Gerçi burada af ve bağış, şefkat, şefaat kapısı açıktır. Bütün hadisleri ben söyledikten sonra şu nokta ifade ediyorum. Evet, hadislerde böyle olacağı söyleniyor ama... Şunu da söylüyorum. Allah dilerse her şey bağışlar. Kimse onun önünde duramaz. Allah dese ki, ''Kurumu bağışladım.'' kimle diyebilir? Sahibi O. Onun için Allah'a merhamet ediyorum. Hepsinin akabinde hadise ne kadar esasen bunun cezası budur diyorsa da Allah'ın rahmeti üstün gelecek diye ümit ediyorum. Ümit ediyorum.